Kayfah gelen duramaz aramızda Bidatle fingir deşir yaramızda Şaşırıp kalır akla karamızda Men hecmerdin işi git bak işine Kayfah gelen duramaz aramızda Bidatle fingir deşir yaramızda Şaşırıp kalır akla karamızda Menhec merdin işi git bak işine Burada tevve ettim deyip durursun Mescitler yuvam diye oydurursun. Derne merkez adı koydurursun Mescit merdin işi git bak işine ''Burada tevbe ettim deyip durursun, mescitleri yuvam diye uydurursun, derne merkez adı koydurursun. mescit merdin işi git bak işine, aklın mı ermiyor gözün mü görmez, batıla döner dilin hakka dönmez, bu pazarın kumaşı sana gelmez.''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 İman merdin işi git bak işine usul bilmeyen yol alır mı sandın söyleni çoktur yalana kandın din dereyle demokrat oy kullandın sebat merdin işi git bak işine Usul bilmeyen yol alır mı sandın? Söyleyeni çoktur yalana kandın. dereyle demokrat oy kullandın. Sebat merdin işi git bak işine. Sahte pozlarınla koyun posların. Yüzünü görür mü yağcı dostların. Fakat maalesef dine kasların. Nifak senin işin git bak işine. Sahte pozlarınla koyun postların, Yüzünü görür mü yağcı dostların, Fakat maalesef dine kasların, Nifak senin işin git bak işine.